Bismillahirrahmanirrahim ee, Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Deniz, Ahmet Taş Getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla İslam'dan Hayata Ölçüleri konuşuyoruz Geçen hafta siyaset üzerine konuşmuştuk Ve e, bitirememiştik ee, bu hafta devam edelim diye düşünmüştük Hocamla e, kararlaştırmıştık İnşallah bugün e, Devam edeceğiz o konuya Önce hoş geldiniz hocam, hoş Nasılsınız afiyet olsun Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yoğunsunuz gezileriniz oluyor Geziler ee, henüz başlamadı hocam. E, vakıfta, yaz, yaz sezonundayız yaz Bakı, sezonunda. Vakıfta çalışıyoruz Vakıfta çalışıyorsunuz Allah razı olsun Amin. Şimdi e, Hocam Bu siyasetin Biraz da belki nazari kısmı, teorik kısmı, doktriner kısmı oralara da temas etmekte fayda var. Çünkü o alan da tartışılıyor özellikle e, İslami hassasiyeti olan çevrelerde mesela demokrasi ile ilişki, oy verme, layık bir sistem içerisinde ee, İslami siyaset olabilir mi olamaz mı Müslümanın tavrı nedir ee, Bir Müslümanın mesela Yöneticiden beklentileri nelerdir Kur'an bize e, Bu noktada ölçüler veriyor mu Mesela Müslüman bir Yöneticinin e, Dikkat etmesi gereken Hassasiyetler nelerdir ya Bunlar da geniş biçimde tartışılıyor İsterseniz e, şuradan başlayabiliriz. Ya bir ülkeyi yönetirken, e, mesela bir Müslüman'dan e, beklenen hassasiyet nedir? Kur'an bize bu konuda e, ölçüler veriyor mu? laik bir sistemde e, böyle bir İslami hassasiyeti olan bir kişi e, nasıl davranabilir? Kendini sistemle ...değerler dünyası arasındaki ilişkiyi nasıl kurar, nasıl kurması gerekir e, gibi buradan başlayalım hocam. Yani geniş bir değerlendirme alanı var hiç kuşkusuz. Çok dikenli ama hocam. Çok dikenli, dikenli bir alan. Çalılık bir alan. Doğru, dikenli bir alan. Çalışınlık bir alan. Yani e, söz söylenmesi kolay olmayan da e, bir alan ama... Böyle araya araya <gülüyor> bir yerlere gidelim inşallah. Yani belki e, değerli dinleyenlerimize şunu baştan söylemek gerekir. Yani abdesti tarif edip bitirir gibi siyasete dalınca tarif edip anlatıp bitirmek mümkün olmayan bir alan bu. Evet. Yani evet. Mesela guslü 15 dakikada çocuktan ihtiyale kadar herkesin anlayacağı şekilde konuşup bitirebiliriz. Evet. Kapalı bir evet. alanı kalmaz. Siyaset öyle değil hocam. Girdikçe büyüyen bir balon bu. Evet. Şişirdikçe büyüyor. Şişirdikçe büyüyor. Geniş bir müzakere alanı. Yani ki çok farklı soruların her an devreye girebileceği bir alan. Yani şimdi siz anlatacaksınız, konuşacağız. Onlar konuşulurken bile dinleyicilerimiz zihninde tabii yeni ikna sorular sorular olacak. Evet. Yani üç renkle bir boya yapmakla Üç bin renkle boya yapmak arasındaki Bir Aynen. fark gibi bu evet, Yani gusül evet. konusu üç renktir evet. Oradan buradan boyadan bitiyor Ama binlerce renk Binlerce insan hayali Binlerce insan arzusu Şeytanın korkunç bir birikimi Ve bu birikimi Etki alanı içerisinde Tutma noktalarına Bakıldığında siyaset Kelimesi bu yüzden işte kaçılan, nefret edilen bir kavram evet. haline gelmiş. Doğru bir ee, Ama kaçma hakkımız var mı yok mu onu düşünmemiz gerekiyor. Yani siyaset e, konuşulup ya da beş tane on tane alemin bir araya gelip akşama kadar ya da bir ay içerisinde karara bağlayacakları e, başlıklardan oluşmuyor. Evet. Adem Aleyhisselam'dan beri yeryüzünde siyaset var. Son Adem'in çocuğuna kadar da olacak. E, olacak. Ve her insan bir beklentiyle, e, çıkıyor. E, allah Allahu Teala'nın şeriatına göre biz siyaset yapacağız diyoruz O bile çok geniş bir alan O evet. bile çok geniş bir alan Yani abdestin tarifi gibi e, dört farzı var Şu kadar da sünneti var denen bir alan değil Evet e, Bunu başta bilmek lazım Yani hiç kimse filanca kitabı okuduktan sonra siyasetle ilgili bilgilerin bitecek filanca kimseye de teslim edersem siyasete, siyasetin sorunları bitecek zannetmemelidir. Çünkü siyaset, Müslümanların hem dış dünyadan dolayı daraltılmaya çalışıldıkları bir alandır, hem de Müslümanların ta ashab-ı itibaren iç kaynaşmalarının bulunduğu, iç e, fikir farklılıklarının bulunduğu bir alandır. Bu yüzden evet. e, başta şunu söylemeliyiz, siyaset belki de ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar, en yoğun kulluk e, mücadelesinin yapılacağı bir alan. Evet. Yapıldığı ve yapılacağı bir alan. Şey var hocam, Hulefay-i Raşid'in döneminde bile yani halifelerin, Raşid halifelerin uygulamaları yani İslam'a uyan uymayan diye e, tartışılmıştır yani. Her şeyi evet. bir kenara koyalım hocam. Biz siyasete Peygamberimizin aleyhisselam torununu kurban etmişiz. Ya evet. Yani başka evet. hiçbir şey gerek yok hocam. Evet. Doğru. Siyasete Peygamber aleyhisselam'ın en çok sevdiği ikinci insan Ömer'i Peygamberin mihrabında kurban etmişiz. Kurban biz. etmişiz. Evet. Kur'an okuyan Osman'ı şehit etmişiz siyasette biz. Ali gibi bir Allah dostu Allah'ın arzını. Sabah namazı kılarken şehit olmuş. Ya. Yani siyasette biz çok büyük bedeller ödemişiz. Ödemiş. Böyle sıradan bir e, çok filan ülke işte fethedildi de sonra Ama geri gitmedi. De olmuyor. Değil. Bunun için işte <gülüyor> siyaseti biz evet. yani dışlayamayız. Bu kadar kurban verdikten sonra siyasete evet. siyaseti dışlayamayız. Kurbanların arkasından yuvarlanarak da gidemeyiz. Evet. Yeni kurbanlara da gerek yok. E, demek ki çok dikenli ve çalılık bir alan Bunun için söylüyorum Yani o, bu çalılık alanda e, Gözlüğünü kaybeden Kalemini düşüren bulamaz bir daha Bulamayabilir evet, Yani evet. düz asfalta düşürdüğün Anahtarını geri bulursun. gelip bulursun Ama bu çalılık alanda Bu dikenlik alanda Düşürdüğün şeyi bulamıyorsun evet. Düşürmemen gerekiyor Muhakkak yol alman gerekiyor Akşamlar ormanda kalırsın yoksa evet. Bu nedenle Siyaseti, siyaset alanını herhangi bir fıkıh maddesi gibi görmemek gerekiyor. Biz başta Peygamber Efendimiz'in torunu olmak üzere büyük kurbanlar feda etmişiz biz bu iş için. Çok büyük emeller sönmüş bu işte. Evet. Çok gözyaşı akıtmışız. Aksi takdirde ümmeti Muhammed olmak mümkün değil siyaset olmadan. ...ne olursun Orta Doğu'daki bir... ...işte bir peygamberin... ...20 kişilik kabileye gelen bir peygamberin... ...ümmeti olabilirsin o zaman... Evet. Ee, ...kıyamete kadar ki... ...bütün nesillerin... ...binlerce alemin... ...peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın... ...ümmeti olmak... ...binlerce alemi... ...idare etmeyi gerektiriyor... Evet. ...cinlerinden... ...gökyüzünden, yeryüzüne kadar... ...yani siyaset sadece Türkiye'de... ...ekonomiyi düzeltmenin adı değil... Evet. bir mümin belki biraz sonra konuşacağız onu. Türkiye'de siyasete muhatap olduğunda veya Mısır'da siyasete muhatap olduğunda bir mümin sadece pamuk üreticilerinin sorunlarını çözmek için siyasete girmez. Girmez evet. Nijerya'daki bir mümini düşünmedikçe Türkiye'de veya Mısır'da da ümmetin başına gelemezsin sen. Evet. Yani onları düşündüğünde de belki bin türlü bela ile yüz yüze geliyorsun. Onları geriyorsun. düşündüğünde siyahından beyazına, pamuğundan petrolüne işçi sorunlarından işveren sorunlarına kadar dünya kadar yüklü bir sorunla karşılaşmayı kabul etmek demektir siyaset. Evet. Yani bir köy muhtarlığı değildir ümmeti Muhammed'in siyaset anlayışı. Köy muhtarlığında bile kaldı ki yani siyasi incelikler gerekiyor. Gi gi yani <gülüyor> kaldı ki evet. o bile öyle. Bu nedenle her şeyden evvel siyasetten konuşanlar siyasetin böyle çetrefilli bir alan olduğunu bilmek zorundalar. Evet. Konuşması bile böyle bunun Değil evet, içine dalmak, dalmak evet. Aksi takdirde zulmederiz evet. Mesela siyasete atılmış bir mümini Değerlendirirken biz Bizim çocuk işe girmedi Diye karar veriyorsak Ki o 7 milyarın işiyle ilgilenmek zorunda bir olan bir evet. yönetici Zulmederiz o insana Evet. Fevri karar evet. vermiş olur Beklentilerimiz ona yüklediğimiz Yükler açısından Yani hakikaten e, Taşıyamayacağı şeyleri Beklemiş en basit da. bir örnek verelim hocam Meleklere iman ettik deyince biz evet. Bizim sağımızda solumuzda 70 melek var onlara iman ettik mi Kast ediyoruz Yoksa Amerika'sından As, Avustralya'sına gökyüzünden Kömür ocaklarına kadar Allah'tan başka sayısını bilmediği Bütün melekleri iman ediyoruz Meleklere iman böyle bir dosyanın adı evet. Siyaset deyince de Adem aleyhisselamdan beri birikmiş Son insana kadar devam edecek İsrafil aleyhisselamın suhuruna kadar devam edecek bir milyarlarca insanın sorununun içinde bir iş yapmak Siyaset budur Bu nedenle çetrefillidir Yoğundur Kaçarak hiçbir zaman siyaset düzeltilemez Kör girişle içine gireni de Değirmen övütür Kendini bile bile bulamaz Dolayısıyla Ümmeti Muhammed'in en basiretli insanları En vasıflı insanları En çevresi geniş insanları Siyasetle ilgilenmelidirler Evet. Böyle bir alan siyaset Hafız olmak siyasete girmek için Alim olmak siyasete girmek için Hiç yeterli Yeter, değil evet, evet. Hiç yeterli değil evet. Bilakis yetersizlik belgesi de olabilir Alimliği 30 <gülüyor> sene medresede oturmuşsa evet, Dünyadan haberi yoksa yani Ben mesela bir toplantıda zikretmiştim Otel kültürü olmayan Salon kültürü olmayan siyasete Üye olarak bile girmesin demiştim Neden? <gülüyor> Çünkü ...bir medresede yıllarca oturuyorsun... ...okuyorsun... ...bu yani medresedekiler girmesin anlamında değil... ...tek med medrese kültürü... ...bir akım dalıdır... Yani ...artısı eksisi yoktur demek istiyorum... Evet. ...şimdi giriyor hocam... ...koca koca büyük alimlerle oturuyoruz mesela... Ee, ...babam yaşında insanlar... ...işte bir salona giriyoruz... ...ehliyor kulağıma... ...sen önden git nereye nasıl oturacağımızı evet. göster diyor... Evet. ...hocam e, bu... Siyasete girdiğinde uluslararası toplantılara girecek... Ayağa dolaşmayacak buralarda... Çok güzel dolaş. Evet bir ilim dalı değildir... Otelde salonda ya, o toplantı yapıyor... O da psikolojik yapıyor. etki yapıyor... Ya, hocam, yani Kendine hocam, güven özgüven... Dediğimiz hadise yani... Mesela bir alim... Bir Allah dostu insan... E, zikre fikre alışmış bir insan... Bir salonda takdim ediliyor... Binlerce insan onu alkışlıyor falan... Çıkıyor ne diyeceğini şaşırıyor... Hamdele salvele yapamıyor bu sefer... Evet. Alışık değil... ...evet bunlar eftaliyeti olan konular... ...böyle olsun konular diyemeyiz... ...bize ait şeyler değil bunlar... ...ama bu ormanda böyle yürünüyor... Evet. ...dolayısıyla... ...gece teyettür... ...bu, anlamda. bu arena. müthiş bir şey... Evet. ...yani bunlara dair... ...kültürü olmayan insan... ...bismillah deyip siyasete daldığında... ...alabora oluyor... Evet. ...yani kafası karışıyor... Ee, ...bu nedenle takva istiyoruz... ...züht istiyoruz... ...ilim istiyoruz... Kur'an'a sarılmışlık istiyoruz. Allah'ın epine sarılmayı bilsin istiyoruz ama... ...salon kültürü de olması lazım. Evet. Yani İngilizce bilmiyor olabilir. Ama İngilizcenin kültürüne vakıf olmalı. Evet. Yani İngilizce dil bilme şartı belki aranmayabilir siyasetçiden. Evet. Belki diyorum. Yani aksi takdirde... ...adamların şeytanlığından emin olamazsın dillerini bilmediğin sürece. Bilse de iyi olabilir ayrıca. Bil, bilme, bilmesi iyi olur ama... Evet. Dil bilmeden önemli, kültürü önemli bu hainlerin. Evet. Bir konuşma evet. tarzları var, hı hı. bir siyaset tarzları var. Evet. Bu sebeple siyaset hocam, e, medreseden çok dünya okulunda okunan bir ilim. Dünya okulunda okunmalı. Bu sebeple biz siyaseti e, Müslümanların yani tarih kitaplarından okuduğu veyahut da işte gazetelerden okuduğu bir ilimden çok içinden yetişilen bir branş olarak görmek zorundayız siyaset içinden gelinmeli ama bu siyasetin içine salınıp onların localarına kurban edilmiş çocuklar manasında diye bizim tekkelerimizden zaviyelerimizden onların alanlarına sıçramış kimseler yetiştirebilirsek ki gördüğümüz gibi bu da çok zor yani çift beyinli evet. çift kalpli dört elli yirmi gözlü insan yetiştirmek gibi bir şey bu Evet, kaçınılmaz. Bütün dünya böyle bir e, şeyle karşı karşıya. Yani bizim siyasetimiz olabileceği gibi, diyelim Amerika'nın da, İngiltere'nin de siyaseti olacak. Orada da, da bu tarz siyasetçi ihtiyacı olacak. yani Bir ipte on cambaz oyun oyun, Evet On cambaz oynayacak bir ipte. Yani belki bizim siyasetçimizin e, kalitesi de, bu başka siyasetçilerle tartıldığı ortamda ortaya çıkıyor Evet evet Yani kaç krat geliyorsunuz Yani sizin siyasetiniz Diyelim falanca ideolojik yapının siyasetini alt edecek Yani bu mücadele de var Değil mi küresel anlamda Şimdi Böyle bir mücadele de söz konusu Şöyle diyebiliriz hocam Yani A isimli bir Müslümanı siyasete getirdik Siyasete evet. çıktık siz ve ben çarşaflı bayanlar, sakallı insanların karşısına çıktı. Allah'ın şeriatı ile hükmetmenin önemini filan anlattı, dinledik, tebrikler ettik filan. Bu yeterli değil hocam. Zaten biz biliyorduk bunları, namazda okumuştuk bu ayetleri. Allah'ın şeriatı ile hükmetmekle ilgili hükümleri bize tekrar etmenin bir manası yok. Bu Birleşmiş Milletler denen salonda. Nasıl konuşacağı çok önemli. Onların lisanından konuşması önemli. Hı hı, onların toplantısında ezilmeden min vakuru ile ayakta durup e, dik durup hayır demeyi bilmesi önemli. Bunu inceleyeceğim derken ki pasif kalmadan onların verdiği bir dosyayı alması önemli. Yani müminler güç de gerektiriyor hocam. Yani o e, diyelim ki Birleşmiş Milletler'de o özgüven içinde kendi dünya görüşünüzü getirdiniz. Yani onun arkasına güç koymak da gerekiyor. Şüphesiz. Yani siyaset çünkü aynı zamanda güçle yapılan bir şey. Ya halkoyunun gücü ya ekonomik güç ülke olarak ya ümmet olarak mesela ümmet olarak da biz yani ümmet diyebileceğimiz bir varlığın siyasetini yapıp yapamama işte orada da bir problem var Berabere de ne getir hocam evet. Dış dünyaya karşı güçlü olabiliyorsun evet. ama Ümmetin de seni destekleyeceği Ümmetin iç sorunlarını da aşmış gelmiş biri olman evet. gerekiyor evet. Bu yüzden evet. düzgün Siyasetçinin 5-6 kalbi olması lazım 3-4 evet. beyinle çalışması lazım Burada çok önemli bir nokta var hocam <gülüyor> Ben oraya gelmek istiyorum Çünkü bu konuya dediğim ya Bir girersek çalılıktan evet. çıkamayacağız Olsun. herhalde Olsun yani bu, bunların konuşulması da İmam Gazali'nin Zannediyorum... Beyin Fırtınası diyoruz <gülüyor> ya. Evet. El Ektisat Fil isimli bir kitabı var. Evet. Büyük ihtimalle oradan yani şu anda notlarım yanımda değil. Diyor ki e, artık bizim diyor Ömer Bin Hattab gibi güçlü beyinlerimiz olmaz diyor. Ömer Bin Hattab gibi bir adam bulamayız biz diyor. Ümmetin siyasetiyle hmm. ilgili görüşüyor. Çünkü siyaset konusu eski ulemanın kitaplarında akide konuları içerisinde geçiyor. Evet akide konusu olarak görüyorlar siyaset konusunu. Evet, Böyle evet bir fıkıh evet. konusu. Fıkıh Hı. kitaplarında yok siyaset mesela. Evet, evet, Hep akide evet. kitaplarının konusu. Akide alimleri siyaset ele almışlar. Bizim diyor Ömer bin Hattab gibi bir adam bulmamız diyor çok zor diyor. O dönemi bitti bu ümmetin diyor. Hicretin beşinci asrı hocam. Evet. Beşinci asır. Yani Ömer bin Hattab'dan beş asır sonra İmam Gazali Bitti o. Ömerlik dönemler bitti diyor. Biz diyor şöyle yapabiliriz diyor. Kolektif çalışabilecek bir adamın etrafında şura heyeti kurarız diyor. Her daldan, branştan insanları diyor etrafına koyarız diyor. O onlarla istişare etmesini bilir diyor. Çok kafalılardan bir kafa oluştururuz. Hmm. Çok kafadan bir kafa oluştururuz diyor. Ki dünya da zaten böyle bir sistem üzerinden hmm. çalışıyor. Danışmanlar evet. üzerinden evet. yürütülüyor. Gazali'nin bunu teklif ettiği zaman hicretin 500. senesi hocam. Evet. 900 sene geçmiş üzerinden danışman kadrosu ile iş yapan adamdan başka alternatifimiz yok diyor. Evet. Ben aslında. buradan şu yola. Belki Hazreti e, Ömer'de de o vardı. Yani vardı, vardı ya yani. Ne demek nüvesi hocam? Evet. Bedir halkı evet. dışarı çıkamaz diyordu. Evet. Siz giderseniz evet. ben ümmeti Kime nasıl idare edeceğim diyor. diyor. Yani Ömer yani zaten Hazreti böyle Ali'ye danışıyor vesaire. Yani, yani evet. Gücü Ömer'in evet. tevazuundan, başkasının fikrine dikkat etmesinden ve dirayetinden geliyor. Evet. İstişare ediyor. İstişareden sonra e, ...ciddi bir karar alıyor... ...ölüyor, değiştirmiyor evet. kanaatini... Evet. ...Ömer bu, yani evet. Ömer Ömer böyle bir adam... Evet. ...e dolayısıyla... bu Hazreti Ömer kitabınızı bekliyoruz... <gülüyor> ...inşallah hocam... ...yani bu mantıkla... ...yol alınması gerekir diyor Ömer... ...Gazali'nin... ...Gazali rahmetullahi aleyh... ...Gazali'nin bu teklifinden ortaya çıkıyoruz ki... ...hocam... E, ...biz siyaset deyince... Ümmeti Muhammed'in dünyaya bakışının bir adam tarafından seslendirilmesi olarak anlamalıyız siyaseti. Evet. Gazali bunu istiyor. Bir kişi sesimizi yansıtsın dünyaya, Hı -hı. uygulatsın diyor. Aksi takdirde bir kişinin despotluğu ortaya çıkar. Evet. Burada bir büyük sorun var hocam. Ya kendisini ümmete bağlı hissetsin. Ümmetin sesini yansıtsın evet. Kendisi ümmet olmasın Ümmet ama. olmasın ee, Çünkü Tek siyaset, adam olmasın Dedik ki siyaset bizde akide kitaplarının konusu Evet enteresan o Neden öyle yapılmış hocam Şundan dolayı Yani şi, Şia'nın hani imameti şia, Akide Şia e, bunu iman sıra... şartlarından biri görünce Evet e, Bunun yanlış olduğunu anlatmak Akide hmm. kitaplarının konusu haline gelmiş <gülüyor> Artı Şia bunu küfre kaydıran aksini küfre kaydıran bir anlayış gösterince Ona bu ne da. kadar e, küfürdür yani acil vaka mıdır poliklik vaka mıdır tartışması hı hı. akide evet. kitaplarına kalınca tamam. işte maverdiler ipli teymeler bunu akide kitaplarında ele alınca ondan sonra da akide konusu, konusu haline yani. yani. Bu asırda yeni yeni fıkıh konusu olarak ele alınmaya başlandı. Evet. Ama bu asırda fıkıh konusu ele olarak alınınca yine Akide kitaplarına kaydık demokratik hı hı. Bir seçim olabilir mi derken Bu tak maide suresiyle Bağlantılı, bağlantılı hale geldi, geldi. Yani, Allah'ın indirdiğiyle Hükmetmek hütmetmemek Yine çıkamadık akide kitaplarına evet. Ama Müslümanın akidesi fıkıp ayrı şeyler değil ki hocam Fıkhımız Muhakkak akidemiz akidemiz evet. Fıkhımız zaten Fıkhul ama ekber gibi. demiş yani Ararken kütübhanede nerede ararız Sorusuna cevap vermek için belki hı hı. Gerekli bu evet. Şimdi burada çok önemli bir konu var hocam. Aslında ona hmm. da belki gelmemiz lazım Yani hakikaten o Maide suresindeki şeyler Elbette geleceğiz Yani evet ona Bilhassa da gelmemiz lazım Genç dünyayı çok ciddi ilgilendiriyor yani Biz bu. oy vererek mesela Seküler layık bir düzeni mi Onaylamış oluyoruz Meşrulaştırmış oluyoruz Kendi içimizde Veya aldanıyoruz mu bu, bu arada Oy vermemizin bir ilgisi var mı yok mu Değil mi yani bu tartışmalar da e, çok boş tartışmalar değil. Değil ama hocam e, bunlar gerekli bir defa edep dahilinde evet. bunlar senelerce tartışılmalı evet. birbirimizin imanıyla oynamamak o, şartıyla. Evet evet. Aksi taktirde bir anlamı kalmaz. E, bu konularda bir ifrat ve tefrit var hocam. Evet. Yani bir kısmı attım gitti bir kısmı da benim evet. e, diyen bir mantıkla bakıyor ki mümin vasat insan olmalı yani kömürden bile beyaz yani bir merhem, insan orta yol insanı, evet. Yani evet. kömürden bile bir beyaz merhem çıkarabilmeli mümin. Hı -hı. çıkması evet. mümkün mü, değil mi diye araştırmalı en azından. Atarak bir yere gidilemiyor. Evet. Yani teknolojisinden vesairesine kadar her şeyinden alıp istifade, şirket kurarken istifade ediliyor vesaire. Sonra İsmini sadece atarak atılmış olmuyor. Yüreğimizde evet. var, dilimizde yok gibi bir görüntü evet, oluyor. Evet. Şimdi burada siyasetle ilgili çok önemli bir e, ayrıntı yaparmak basmak istiyorum hocam. Şöyle bir konu var. E, siyaset konusu bizim namazımızdan, haccımızdan, e, zekatımızdan, faiz, zina... Yani yüzde yüz Müslüman olmamızla ilgili konuları siyasetin içinde öğütmemiz gerekiyor. Dolayısıyla siyasi otoritemiz bizim. Yani Müslüman'ın e, devlet olarak, ümmeti Muhammed olarak, aile olarak siyaset diye bir e, kavramı var. Evet. Bu kavram Müslümanların Allah'a ve Peygamber'e imanını güç olarak kullanabiliyor. Abbasi döneminde mesela Sarayında Eğlence zevkü sefa yaparken bile Mesela müstehcen Bir kelime kullanmayalım biz Öyle müstehcen bir zevkü sefa içerisindeyken bile Allah'ın yeryüzündeki Halifesi Allah adına yaş yaşayan adam Mesela hmm. Zillullahı fil ard Yeryüzünde yani Allah'ın gölgesi istismar. Yani... İstismarın da üstünde bir istismar. istismarın aha, da bu kadar olmaz aha. yani evet. Yani eli cariyelerinin bedeni üzerinde karşısındakini Allah adına imza atıyor mu haberiniz olsun diyecek evet. vakahat diyelim çirkinlik evet. Çirkinlik düzeyinde yani siyaset çok korkunç bir istismara müsait nokta Yani kırk kere mağlup ayrılıyor bu mağlubiyette bir hikmet oluyor <gülüyor> Hikmete bina evet. oluyor Elinden ümmeti Muhammed'in toprağa gidiyor Haçlılar işgal ediyor Fakat ona itaat hala farz oluyor Evet Farz oluyor e, Kendisi e, felç geçirmiş Sakat 10 yaşında çocuğuma itaat edin bari diyor 10 yaşında evet. idrarını tutamaz affedersiniz Bir çocuğa itaat farz hale geliyor Yani Allah adınalık yani evet. bu papazlar bunu kilisede yapıyorlardı. yapıyorlar zevki evet, sefalarına evet. Allah'ın ismini kullanıyorlardı evet ee, bakıyoruz ki bizim e, ümmetimizin içerisinde de bunu e, siyasetin muktezası gereği yani siyaset büyük menfaatleri beraberinde getiriyor evet, evet. dolayısıyla siyasete bulaşmak ateşin içine girip yanmadan temiz olarak e, yarasız beresi geri gelmek kadar zor bir şey Evet hocam çok önemli Bir e, konuya Temas ediyorsunuz biraz açmamız Lazım evet, yani açalım, bunun bunu içinden Nasıl çıkılır Yani hem e, Allah adına e, Bir e, i̇ş, yapacağız. iş yapacaksınız Hem de suistimal Allah adını Suistimal etmeyeceksiniz Buradaki tefrik nasıl Yapılır kısa bir aradan Sonra genişçe konuşalım inşallah Değerli dinleyiciler Kısa bir ara vereceğiz sonra birlikte olacağız. Evet değerli dinleyiciler yeniden birlikteyiz. Ben Deniz, Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla siyaseti konuşuyoruz. Müslümanın siyasetle ilişkisini konuşuyoruz. Evet Müslüman Allah adına e, siyaset yapar. Diyelim ki e, bir sorumluluk üstlenmişse onu Allah adına ifa eder. Allah'ın kendisinden beklediği ee, sorumlulukları ifade eder Ama Allah adına ifadesinin bir de Kendi nefsi heva iktidarlarımızı Koruma boyutu olabiliyor Tarih içerisinde günümüzde her zaman e, O tefriki nasıl yapacağız Hocamla oraya gelmiştik Oradan buyurun hocam ne diyeceksiniz Şimdi burada bir önemli örneklerden birini zikretmek istiyorum hocam Şimdi Harun Reşit diye birisi var Abbasi halifelerinden Gerçekten e, siyasetçi bir adam Ama her türlü siyasetçi bir adam Baya basit bir siyasetçi değil e, Ciddi hizmetleri var Yani bazıları e, 4 Raşit Halife ve Ömer bin Abdülaziz'den sonraki en iyi yönetici sayıyor Tam siyasetçi Tam devleti avucunun içinde idare eden Tek kafalı bir adam ya Bağdat'a kağıt fabrikası kurdurmuş o dönemde yani. Evet. 150'li yıllarda büyük bir başarı. Evet. Ya Peygamber Efendimiz'in 150 sene sonra Kur'an-ı Kerim'e hizmeti var, ilme hizmeti var. Deli dolu gitmiş. Çok fetih. Bir sene hac ederim, bir sene bir ülke fethederim diye bir politikası var. Evet. Ve bunu 20 sene sürdürmüş Vallahi böyle yani. Hindistan'ın içlerine kadar girmiş. Allah rahmet etsin, mağfiret etsin. Hı. Hem mağfiret talep ediyoruz Hı. hem rahmet Hı. talep ediyoruz Şimdi hocam emin ve me'mun diye iki oğlu var Evet Bu çocukların birini Filozoflara teslim etmiş Filozof Ahmet bin Hanbel'i kırbaçlayan adam onun oğlu Evet Allah'ım Şimdi e, Öcelinin yakın olduğunu anlayınca Tutmuş Emin ve me'mun iki oğluna Beyat almış Beyat almak ne demek İslam siyasetine ait hı bir kavram hı hı. bu Ben ölürsem Bu çocuklar devletin başına gelecekler demiş. Evet. Kaç yaşlarındalar Çocuklar 3 yaşında hocam evet. <gülüyor> Ama ortada bir sorun var Bu iki çocuk iki ayrı kadından evet. İki ayrı hanım Biri Zübeyde'den biri başka bir çocukta Meşhur Zübeyde Aşkın. diye tarihte evet. meşhur Mekke'ye su getiren kadın Şimdi iki çocuktan bunu niye yapıyor bir tanesi zaten başa gelecek sorun yok evet. Ama üvey kardeş Öbürünü ezer diye korkuyor Evet yani Öbürünü ezer diye korkuyor Korktuğu için ikisine de Toplu beyatı alıyor i̇şte Önce bu başlayacak bu ölünce öbürüne geçecek Ama burada ne yapıyor biliyor musunuz hocam çok enteresan Topluyor Ayan dediğimiz yani ileri gelen Meclisi, aydın Evet. Meclisten ziyade o günkü onun etrafındaki Yağ yakan kadro diyelim, evet. Ulemayı da çağırıyor Mekke'ye gidiyor haçta Bakın diyor Bu benim vasiyetimdir diyor e, Emin ve memun Benden sonra Sizin halifeniz olacaklar diyor Tamam mı tamam diyor yazıyor imza alıyor Parafe ettiriyor oradakilere evet. Bitmiyor olay Bunu Kabe'ye koyuyor bu Metni evet. Ve bütün İslam alemine yayıyor Harun öldükten sonra Emin ve memun Halifedirler ve bu anlaşma Kabe'nin içindedir diyor. Evet. Çünkü o zaman belki sağdan soldan e, isyan edenler olur. Yok Kabe'nin içinde İçin. yazılı bir metne mi itiraz ediyor? Tövbe Allah Çarp çarpılacağız diyor. Evet. Hocam ne oluyor biliyor musunuz? Vasiyeti gerçekleşiyor. Abdullah geliyor ama öbür abisi gidiyor e, İran tarafında güçleniyor. Kabe'de yazılı metne rağmen evet. abisini öldürüyor evet. ve geliyor Bağdat'ta iktidara yerleşiyor. Ondan sonra da Muhammed'in mutezile ekolünün oluşmasına evet. Kur'an mahluktur e, felsefesinin gelişmesine ayak açıyor. Çünkü Feyzov kendisi de aynı. Bayağı filozof evet. bir çocuk. Ümmeti Muhammed'i serbest bırakmamış Harun Reşit. Hadi tavsiyede bulundun diyelim ama bir de Kabe'ye sanki Kabe'nin Hacretü'l-Esved'in bir parçası gibi bir metin yazmışsın. Halifelik otoritesini yani siyaset hı hı. otoritesini en mukaddes kavramlarımızla güçlendirmeye kalkmışsın. Bunun yerine ümmetin şura kavramını güçlendirseydi Ömer bin Ömer'in yaptığı gibi, Ömer bin Hattab ne yaptı? Ümmeti Muhammed'ten yaşayan aşireyimi beşereden geri kalan mesul olsun bundan dedi. Allah'ın cennetle müjdelediği 6 kişi Seçmezseniz kıyamet günü görürsünüz demeye evet. getirdi ve ümmeti Muhammed Osman gibi bir adama teslim etti devleti. Vadiye Allah anhum Burada Harun Reşit kendi çocuklarını iki karısının e, sorun yaşamamasını Kabe'yi alet ederek evet. ümmeti Muhammed'in alimlerine imza attırarak evet. e, garanti altına almak istedi. Bu örneğin onlarcası bulunabilir. Selçuklularda var, Osmanlılarda var. Emeviler zaten bu yüzden yuvarlandı, gittiler. Ee, daha sonra diğer küçük... Şimdi buralardan e, bugüne ne getirebiliriz? Bugüne ne getiriyoruz? Evet, ne getiriyoruz? Büyük bir siyasetçi, büyük ümmetin yanında olmalı. Evet. Biz de şahıslar abartılmamalı. Şahıslar abartıldı, yani bir tekkede bir şeyh efendinin abartılmasını normal diyebiliriz. Peki şu anda yani ümmet dediğimiz vakıada da bir ciddi problem var. Var tabii. Yani o zaman mesela bugünün Müslümanı yani siyasetçi diyelim ki bir kere ümmet bütünlüğü diye bir şeyden söz etmek mümkün değil. değil diyelim, şu anda Türkiye'de, parçalar baklavanın dilimleri yani üzerinde. Diyelim Türkiye'de yani bir Müslüman diyelim yönetimde kendisine sorumluluk verildi neye dikkat edecek? Yani asgarisinden hele bir de sistem yani kurulu düzen hani sizin inançlarınıza göre biçimlendirilmiş değil. Yani İslam'a göre biçimlendirilmemiş bir e, kurulu düzen içerisinde. Hatta aksine biçimlendirilmiş. Hatta aksine göre aksine. İslam'ı e, denetim altında tutmak için biçimlendirilmiş bir yapıda siyaset yapmak Nasıl bir şey? Yani işte orada mesela birileri meşruiyetini tartışıyor. Bizzat siyasetin böyle bir şeyde ama bir kısım insanda diyor ki bu bu zemin içerisinde bulduğumuz zemin içinde e, siyaset de yapılacak, tebliğ de yapılacak, başka işler de yapılacak ve e, dönüştürülmesi söz konusuysa sistemin onun içinde e, mümkün olanla onları kullanarak yapılacak gibi bir görüş belirtiyor evet, şüphesiz nasıl bakmalı şimdi temel nokta olarak hocam en başta dedik ki siyasetçi çok kafalı adam olacak çok güçlü adam olacak ben şöyle diyebilirim bizim e, topraklarımızda ümmet-i Muhammed'in topraklarında siyaset yapan birisi kıyamet günü bir yöntemle kendisini kurtarabilir Nedir? Alimlerinden, mütefekkirlerinden, kimyagerlerinden, doktorlarına kadar Ben bana başka çeşidinin gösterilmediği bir zamanda bu işleri yaptım evet. Karmaçık cümlemi tekrar toparlayayım evet. İstişaremi yaptım Kimse bana başkasını söylemedi de onun mümkün demedi Alternatif getirilmedi evet. bana derse kurtulur kıyamet günü evet. Bu da kendi fikrini ilahlaştırmamış insan olmayı beraberinde getiriyor. Şimdi bizim siyasetçilerimiz danışman kullanıyorlar. Metin evet. yazdırırken ondan sonra işte gazetelere cevap yetiştirmek evet. için kullanıyorlar. Ama bir de 20 tane ilim adamını halktan 3 kişiyi bir kampa götürüp 3 gün bana dünyayı özetleyin. Ne yapayım? Nasıl deyip, görüyorsunuz dünyayı? Yani dünyayı ne bundan sonrası ne görüyorsunuz deyip olayları inceletip eee fikir yapıp ya da beyin fırtınası yapıp yani ümmeti Muhammed ne düşünüyor, ne öneriyor, bilir ve onların muktezasını da yaparsa. Elbette 20 kişiyi götürürsen 18 fikir çıkacak buradan. Evet. Ama bunların bir kısmı makul olacak, bir kısmı olmayacak. O fikirleri bir daha onlara sunup yani kendisini değil ...ümmeti öne çıkaran bir insan... ...kurtulur kıyamet günü... Evet. ...çünkü bu neye benziyor... ...bir doktorun ameliyatta... ...hata yapmasına benziyor... ...ben bütün asistanlarımla girdim... ...hemşirelerle girdim... Evet. ...ameliyatta öldü bu adam... Öldü, ...demek evet. başka bir şey... ...ameliyattayken cep telefonuyla konuştuğu için... ...ölen hastayı düşün bir de mesela... Mesela yani olmaz evet, böyle bir evet, şey örnek evet. verelim... ...elbette ki doktorun hatası aynı değil burada... Tabii ...yani siyaset konusunda... Ümmeti Muhammed'in öndeç olanlarının, kendi partisine, kendi grubuna, kliğine yakın olanların yağdanlıkların değil, muhaliflerini bile çağırıp kardeşim Allah için konuşun, ben evet. yol paranızı da vereyim gelin diyen bir insan kıyamet günü mesul olmaz. İmanında bir sorun yoksa şüphesiz. Evet. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yaptığı buydu. Bedirliler Allah'ın en sevdiği mümin kullarsınız, Medine'yi çıkamazsınız, Medine'de kalacaksınız demişti. Ben size bakarak ben size soracağım evet. bunu aldığınız Elbette bu bu imzayı atayım mı diye soracak Sor, diye. Ha, evet. bir olay değil Yani devletin başında olmak veya bir birimin başında olmak o kadar da her şeyi sormak ama temel siyaset sorulur evet. yani temel temmen 3-5 nokta olur zaten e, o da alt birimlere havale ediyor bu yönetimi Yani kıyamet günü ...cehenneme muhatap olmamanın... ...birinci şartı bu olsa gerek siyasetçi için... ...siyasetçilerimiz... ...kendinden öncekileri tenkit edip... ...bir yere gelirken bunu söylüyorlar... Evet. ...fikirlere müracaat edilme... ...kendisi gelince vakit bulamıyor bir türlü... Evet. ...vakit evet. bulamıyor... ...çok enteresan bir e, makam bu... ...yani içine girince düşündüklerinin yapılamadığı biri. Belki de siz böyle oturup biz konuşuyoruz bunu mesela. Bir görev alsak siyasette belki kimseye bir şey sormayacağız gibi de i̇şte Şey dönüyor hocam. Yani hani ideal olanla reel olan e, insanı farklı tavırlara sevk edebiliyor deniyor. Yani e, diyelim ki e, bu ortamda biz ideal olanı konuşuyoruz. Yani bir ilim adamları fikir adamları Heyetiyle de bir araya geliyor diyelim ki siyaset içindeki bir adam. Orada ideal olan konuşuluyor ama e, sorumluluk makamına geldiğinizde real bir dünya ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve deniyor ki ya real dünya sizin gördüğünüz gibi değil. Doğru. Değil bu, mi? Real dünya. Bu, bu, bunu kabul etmek zor Evet sizin yani. gördüğünüz bu Bunu da aslında o real dünyayı değerlendirmek de yani böyle göreceli bir şey, izafi bir şey olabilir yani. Ama biz reel'in ayarlarını konuşuyoruz hocam. Evet. Buradaki mikrofonun önündeki ayarları konuşmuyoruz. Evet. Yani senin mümin siyasetçi, Allah'tan korkan siyasetçi, ahiret için yaşayıp dünyaya minnet etmeyen kimse olduğun burada belli olmalı. Bu kaostan ben çıkamayacağım. Alın benden bu görevi demeyi bilmelisin. Evet. Ömer bin Katta'ba oğlun senin yerine gelsin dendiğinde ne cevap verdi? Biri bir öyle, aileden bir kurban, kurban yeterse yeter evet. Hatta kendisi bile dua etmeye başlamış ömrünün sonunda. Allah'ım beni al bıktım bu insanlardan. Onlar da benden bıktı demiş. <gülüyor> Hocam çok müthiş <gülüyor> bir şey. Zor bir mi? şey yani. Hakikaten zor bir şey yani. Evet. Bu sebeple yani oradaki işler karışık diye bir mazeret olamaz. Sen demek o çapta değilsin. Evet. Yani Abdülhamit 30 küsür sene orada kaldı. Ee, öbürü de 3 sene kalamadı 2 sene kalamadı yani geri gelmeyi beceremedim diye bir özür olmaz evet. kudretin yetmiyorsa sekreterlerini aşamıyorsan veyahut da para maddi hırs koltuk hırsı seni abluk altına alıyorsa bir gece teheccüd namazı kılıp geri gel evet. senin hatan da mübarek olmamalı Buradaki sıkıntı ne evet, hata, ben, Hatan da mübarek oldu Hata ettik ama bizim hatamız Herkesin hatası değil bu mübarek bir hatadır Bunda da feyiz bereket vardır deme bize Deme evet Yahut da geri dönüşü olmayan şeyler Senin önüne konduğunda bak Şu 20 senedir 5 senedir Yaptığın hata senin dendiğinde 3, 3 kişiyi çağır bu hatada Benim payım ne kadar de Yani real demek Her şeyin müba olması demek Değil ki e, reel doğru reel ama Reel için hazırlanıyorsun sen Biz seni çiftçilikten alıp getirmedik Ümmeti Muhammed adına yıllardır Hazırlanıyorsun sen Yani bir iş körlüğü de söz konusu olabilir Ama istişare diye bir kural var sende e, Allah'tan korkmak diye bir şey var Sen yani fren sistemi Şöyle bir şey olmalısın. sorsak hocam e, Yani iktidarda bir Müslüman nelere hassasiyet göstermeli? Yani i̇ktidarda bir Müslüman. Bir de e, yönetilen kademesindeki, yani iktidara getiren irade açısından nelere dikkat edilmeli? Yani sokaktaki insan, sade insan, yöneticinin hassasiyetleri ne olmalı? Yönetilenin e, ya da yöneticiyi oraya getiren halkın Hassasiyetleri ne olmalı Yani İslam noktayı nazarından bakıyoruz Yalnız İslam nazarından bakıyoruz da İslam cemaatinde bakmıyoruz buna hocam Yani Aynen. Ömer bin Hattab'ın Medine'sinde konuşmuyoruz Konuşmuyoruz biz. Yani ben bir siyasetçiye çok büyük bir Meşhur siyasetçiye bir birkaç saat Burada konuş... da mı real şeye geliyoruz Bu, bu kadar <gülüyor> büyük bir Adama dört saat bir konuda bir briefing gibi bir bilgi evet. verdim. Dinledi dinledi sağ olsun. Dedi ki Nolattin Medine değil burası dedi. Evet. Sen Medine şartlarında konuşuyorsun dedi. Ben de dedim ki hani biz Medineleştirmeye çalışıyorduk her evet. yeri dedim. Sen de doğru söylüyorsun dedi. Bir bunaldık yani tıkandık kaldık orada. Evet Burası Medine değil ama biz Medine'ye gitmek istiyoruz. Yani Medine şartlarında olmayan bir ha. dünyada. Şimdi <gülüyor> bu adil olmamız lazım. Evet. Yani biz insanı Müslümanı sırf siyasetçidir diye. Artık yarın sabahtan itibaren Medineleştireceksin. Bilal'den başka müezzinde kabul etmeyiz. İlla Bilal okuyacak ezanları diyemeyiz. Yani bir vaka evet. var. Evimizde yapamadığımız şeyi siyasetçiden niye isteyelim? Evet. Evimizi medenileştiremiyoruz ki yani Biz adım. de evimizin diyelim ki iktidarıyız. Ev, evimizin başıyız bizde evet. Hadis ne diyor hepiniz evinizin çobanısınız, çobanısınız diyor. Diyor. Yani <gülüyor> Evde yapamadığımız şeyi Ben yapamıyorum bari sen burada yap diye Kuru bir avuntuyu atamayız Realite ol, olsun evet. içimizde Yani Allah'tan korkarak adil konuşalım Dolayısıyla Bugün bir siyasetçiden ne bekleriz Sorusunu <gülüyor> Bu ortamın siyasetçisinden yani. ne bekleriz? O açıdan soruyor. Evet. Burada iki şeyi tespit etmek istiyorum. Bir, mevcut şartlarda ama Medine hayaliyle yaşayan biri olsun. Evet, Bu bir. Evet. İki, siyasetle sokağın farkı nerede ortaya çıkıyorsa siyasetçiden ben onu bekliyorum. Burayı biraz açalım. Açacağız. Sokakta asgari ücret var evet. Sınırlı bir rakamla yaşıyorsun Siyasetçe bütçe sensin evet. Dolayısıyla Ekonomide kul hakkı Ve israf diye bir kavram bilen birisi Evet kul hakkı ve israf Ekonomide Çünkü siyaset ilk ilk karşına Ekonomi rahatlığı getiriyor evet. Asgari ücretle çalışmıyorsun evet. Bütçeyle çalışıyorsun Asgari ücret başka şey Yüz milyonun bütçesini harcamak Asgari bütçe şey. tek insanı ilgilendiriyor. İlgilendiriyor. Bütçe bütün ülkenin Ümmet. Üç adil olmak, adalet evet. gerekiyor. Adalet herkese askeri ücret sağlamak değil, belki de iş adamına trilyon yatırım yapmaktır. Ya yani bu adalet budur. Evet. Eşitlik başka şey Adalet başka şey Yani biz sosyalist bir kafayla gelip Herkese 3000 dolar veriyoruz isteyen fabrika kursun diyemezsin Evet Belli oranda bizim Mevcut e, dünya düzenindeki Zengini destekleyip iş yaptırma e, Kavramını da ihya etmemiz lazım Serbest piyasa İslam'a çok uygun bir piyasa Zengini Müteşebbis de Müteşebbis diyelim evet. yani, Ama nedir bu Verdiğin paralar batınca Mahkemeye götürmesini de bilmen lazım adama. Evet, evet. Verdiğini takip ediyorsun Adalet istiyoruz biz. Evet. Adalet başka eşitlik başka diyoruz evet. Ve en önemli nokta Koltuk gıdıklıyor Gıdıklanmayacaksın hı hı. Koltuk gıdıklamayacak Koltuk büyülemeyecek sizi. Büyülemeyecek seni yani almayacak. Ömer bin Abdülaziz'e ait Meşhur bir olay var üstadım Ben bundan evet. çok etkilendim Etkilenmiştim hala da etkileniyorum Beyat yapılıyor Ömer bin Abdülaziz'e evet. Kendi iradesi dışında evet. vasiyeti Süleyman bin Abdülmelik Onu halife olarak bırakıyor O da bu Kapalı zarf açılınca adı çıkıyor Ve şok geçiriyor Çıkıyor e insanlar bu görevi benden alın Diyor e, Biz e, razıyız senden diyorlar Neyse beni bekleyin diyor Evine gidiyor Hanımına diyor ki ...babandan bilezikler filan vardı... ...nerede onlar diyor... ...işte filan yer diyor koca bir kasa geliyor diyelim... Evet. ...yani babası... Abdü, ...Abdülbelik bin Mervan'ın kızı o... ...fars bu fars... ...ümmetin servetinden bilezik üstüne bilezik... Yani ...ağırlığından fazla mücevheri var herhalde... Evet. ...bunları getir bana diyor... ...korumasını çare bunları götür... ...devletin hazinesine teslim et diyor... Evet. ...kadın bağırıyor ne yapıyorsun sen diyor... ...ne yapıyorsun sen diyor... ...bunlar babamın bana helalinden... ...hediye ettiği şeyler diyor... Dönüyor diyor ki üstadım müthiş bir söz. Bunu Arapçasından da ezberleyebiliriz. Diyor ki men lem yehkum imraa, la yehkum devle. <gülüyor> Kadına hükmedemeyen evet. devlete hükmedemez diyor. Evet. Yani yüzden, ailesine hükmedemeyen. Evet. evet. Yani bir siyasetçimiz bizim çocuklarının, eşinin, yakınlarının ...onun siyasete gelmesinden önceki halinde yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etmeli hocam. Evet. Bundan her şey ölçülebilir. Evet, evet. Hiçbir iş göremez çocuğun senin. Holding sahibi olmuş. Evet bir kuruş aktarmadın ama gittiği yerde devlet töreniyle karşılanıyor bu. Evet. Bir şey aktarman gerekmiyor ki force aktarıyorsun. Evet. Yani herhangi bir siyasetçi, Afrika'da da siyaset yapıyor olsa... ...onun forsu paradan güçlüdür. Tabii yani ben bir kuruş almadım diye bir mazeret yok. Kuruş almadın ama kasalar senin evet. ve bunu herkes biliyor. Yani senin forsun kaç dolar eder, marka değerin var diyelim yani. Evet, marka, marka değerin değerini. var. Yani marka değerini ailem kullanmamalı. Evet. Özet olarak üstadım ilk şey bizim siyasetçiden beklentimiz birincisi. Ana hedef hiçbir zaman Medine'nin dışı olmamalı siyasetçimizde. Evet, bu çok önemli. Aksi takdirde yalama olursun sen. Evet. Seni de kaybederiz. Misyonun kaybolur. Misyonsuz evet. kalırsın. Bizim gözümüzde sen yok hükmünde evet, olursun. Evet. İkincisi siyaset sana ne fark getirdiyse imdanını orada bilmelisin sen. Evet. Koltuk farkı getirirse bu koltuk senin belan. Evet. Allah huzurunda savunabilecek bir dosya getirmek lazım. Ve, yani ister... <gülüyor> Yani bütün o getirileriyle değil mi? Şan şöhretle de, mali bir takım şeylerle de. Yani Allah'ın huzuruna götürdüğünde savunabilmek lazım. Aminnauzu. Burada <gülüyor> e, zannediyorum siz gene saate bakmaya başladınız evet. üstadım. Ben o zaman şöyle özetleyeyim. Burada bir siyasetçi ben bugün e, maazallah diyeyim böyle bir şeye dair diyemiyor korkuyorum. Hadi siyaset basamaklarına e, tırmanıyorsun. Hmm. 10 sene sonra sana bakanlık vereceğiz dense bugün otururum hocam Hıra'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği günden Ömer bin Abdülaziz'in hilafete geldiği güne kadar 100 seneyi ezberlerim hocam evet. bütün ayrıntılarıyla. hiç İslam'ın 1400 senelik tarihine gerek yok evet. bu 100 evet. sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Her şey var hilafi, e, e, e, peygamber oluşundan Ömer bin Abdülaziz'e hicretin yüzüncü senesine kadar toplam yüz, on beş sene kadar bir zaman yapıyor. Bu zamanı bilen şeytanın bu tiyatroyu nasıl oynadığını çok iyi bilir. Evet. Çok kesinlikle. iyi bilir. <gülüyor> Bunu ama basit bir tarih bilgisi olarak değil. Yani Yoğrulmak lazım. Ebu Bekir yani. radıyallahu anh'ın halife oluşu, ümmeti Muhammed'de Ebu Bekir nasıl olunuyorun işareti. Evet. Ömer bin Abdülaziz çöplükte de çiçek biteceğinin göstergesi. Göstergesi. Yani ben şartlara mahkum Değilim değil. değil mi? Hocam, bu, bunu... Ömer, evet. Ömer bin Abdülaziz geldiğinde ırçılığından vesaireye kadar Afet üstüne afet ümmet Hocam bir senede bir insan Bir ümmetin ki büyük bir coğrafya Bugünkü coğrafya hemen hemen Oluşmuştu bu coğrafyaya Ümmeti Muhammed adına Büyük bir dönüşüm getirebilir mi? Bir adam getirmiş hocam. Belki en çok da Ömer bin Abdülaziz'i incelemek lazım. Bugünkü hocam. siyasetçiye çok lazım evet, Ömer bin çok Abdülaziz. Lazım. Çok evet. lazım. Evet. Mesela Ali radıyallahu anh'ın o 5 senesi İnsanların gözü dönünce Müslüman olsalar bile peygamberin damadını bile kılıçlayabileceklerinin ya. göstergesi çok önemli. Bu yüz on sene var ya hocam. Evet, Esberlenip üzerinde bin tane doktora tezah edilmesi gerekiyor. de geldi. var orada. En şaşalı İslam hayatı da var. Yani bu sebeple bugünkü siyasetçi bu dönemi çok iyi bilirse... 20 dakikada kendisini ayarlayabilir, dönemini ayarlayabilir bunu. Çok şey değişmiyor çünkü. Evet, Şeytan aynı tiyatroları şimdi teknolojik olarak oynuyor. Evet, evet. Yani bu sebeple ürkülecek ama Allah'ın izniyle de yapılamayacak bir şey değil. Ürkülecek, doğru. Ama siyaset yapılamaz diye bir şey yok. Evet. Yani ürkülecek. Hazreti Ömer de işte bir evden bir kurban yeter diyecek kadar. Bir zorluğu yaşamış bedenindeki on, on sene de söyledi, on sene yapılabilir demek gibi. Şey. <gülüyor> <gülüyor> yani her dönemde aynı zorluk var anlamına geliyor. Evet. Hocam efendimiz karşılaşmadı Tabii mı bunlar? ya yani ona da yani adil ol diye şeyler oldu. Yani, evet, yani Efendimizin harika, çektiği yani. sıkıntılar yani evet, evet. basit sıkıntı. Doğru. Hocam insanla uğraşıp da yorulmamak, usanmamak mümkün değil. İnsanla <gülüyor> uğraşıyorsun. Hurma ağacı büyütmüyorsun ki insan yetiştiriyorsun hocam, evet. toplum yetiştiriyorsun, dönüştürüyorsun ve sen on çalışıyorsun şeytan yirmi çalışıyor. Evet. Yani şer daha güçlü çalışıyor. Zorlu bir alan hocam, bu zorlu alanı belki yine zaman zaman <gülüyor> konuşuruz inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Süremiz doldu, çok teşekkür ediyorum. Sağ ee, yani bir beyin fırtınası oldu bunlar, paylaşmış olduk düşüncelerimizi. Daha pek çok söylenecek şey var. İnşallah onları da ilerideki programlarımızda, İnşallah. dinleyicilerimizle paylaşmış oluruz. Biz zaten siyaseti günübirlik olarak konuşmadık hocam. Yani kötüünden evet. gelen bir sorun olarak konuştuk. E, günübirlik evet yani asıl itibariyle çetrefil bir evet. alanı konuştuk. Daha da konuşulması lazım. Belki de ümmetin en problemli alanı. Ee, i̇nşallah konuşuruz. İnşallah. Evet. E, hayırlı günler değerli dinleyiciler. Hoşçakalın.